O çok çok mesaj geliyor okunda dedi diyor ki Cem Bey dedi ki yolda hızlı yürüyen hızlı yemek yiyen hızlı araba kullanan erkekler erken boşalır genellikle ama bu özellikler kişinin karakteri ile ilgili değil mi yani kişi karakteristik özelliklerinden vazgeçmeden erken boşalmadan şimdi herkes ne bir <gülüyor> de birinci derece yarınız tam da trafik başlasa sizin yüzünüzden <gülüyor> <gülüyor> güzel abi, bir şey abi, güzel sağ güzel sağ evet. sağdan, sağdan. <gülüyor> bu güzel bir şey <gülüyor> çok komikler ya. Evet ama yani hani şimdi herkes bu hızlı yürüyor da tam yavaş ise da daha sağlıklı bir şey ama yani o mesela ben hani çok cep telefonu taşıyanları evet. falan da o şekilde kendi çapında şey yapıyoruz. Zaten şunu söylüyoruz, bu özelliklerinizden vazgeçmediğinizde hayatın her alanda hızlı olacaksın yatakta yavaş olacaksın. Yok öyle bir şey. <gülüyor> Geçici olarak bir bazı zamanlar. Ara sıra düzeltebilirsiniz ama bu karakter özellikleriniz devam ettiği sürece yatakta da hızlı olursunuz. Zaten biz bunu anlatıyoruz öncelikle. Her alanda yavaş ol, yatakta da yavaş ol. Zaten hızlı hareket ettiğinde hızlı gidersin ama öbür tarafı hızlı gidersin. Hızlı araba kullanılan adam daha risklidir. Ama onu başka bir şey. O bir güç olarak görülüyor erkeklerde. Ama bedeli de yatakta hızlılıkla oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani her alanda hızlı olup yatakta yavaş olmak imkansızdır. Ama çok nadir bu imkansızlığı başaran arkadaşlarımız vardır. Onları da tebrik etmek lazım. Ama genellikle bizim söylediğimiz doğrudur. Peki e, diyor işte izleyicimiz bunlar kişinin karakteri. <gülüyor> evet karakteristik özellikleri. Ama bu karakteristik özellikleri bu arkadaşımız ileride kalp hastası yapabilir, tansiyon hastası yapabilir, beyin kanaması geçirebilir, kalp krizi geçirebilir. Erken mi ölmek ister yoksa sağlıklı, mutlu, uzun bir hayat yaşayıp torunlarını sevmek mi ister? Bir seçim yapacak. Yaptı bu seçimin artıları da olacak, eksileri de olacak. Evet bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Ama yaptığında daha huzurlu ve mutlu bir insan olacak. Peki bunları yapmaya başlaması diyelim. Yani uh -huh. o soru birazcık onu çağrıştırıyoruz. Mesela hani yavaş yedi, yavaş araba kullandı. Yatakta da yavaş yavaşlıyor. Yavaşlıyor mu otomatik? Şöyle bir terazi var. Hızlıysa bu taraf ya, hızlı oluyor, yavaşsa bu taraf da yavaşlıyor. Öyle düşünün. Tipiktir. Hmm.